Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakireleri Gökşen Şahin Doğa'dan bitiyor Günaydın Gökşen Günaydın. Günaydın. Günaydın evet, doğada neler hı hı. olup bitiyor diye konuşalım şimdi. Ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve di diğer zengin ülkelerin de bir yandan e, bu gelen yağmur gibi yağan e, dehşet verici raporların etkisi baskısı altındayken gene de tohtoten mesela bir benim gördüğüm kadarıyla fazla bir radikal e, kısıntıya falan gidilmeyeceği yolunda da konuşmalar yapıyorlar nedir durum genel olarak e, yani dün bir tane iyi haber vardı aslında onun başında yine dediğiniz gibi e, Amerika birçok alanda hani e, fonlar konusunda özellikle yapı fon vermeyeceğini açıklıyor ikinci hükümet dönemi için e, sorun çıkartıyor birçok başlıkta böyle e, kriz noktasındayız tek iyi olan haber dün İngiltere bir basın açıklaması yaptı. Ve e, iklim değişikliği fonlarını 1.9 milyar e, milyar dolar vereceğini açıkladı. Ya da milyar euro. Çok emin benim şans sayı önümde değil. Bu pek iyi olan tarafta çünkü şimdiye kadar sadece e, böyle bir e, hedef gösteren, fonlara katılacağını gösteren gelişmiş ülke ilk İngiltere oldu. Dolayısıyla İngiltere zaten günün yani günün fosili seçiliyor ya burada biliyorsunuz şeyde. Evet. Günün ışığı seçildi. Evet. <gülüyor> Tek sevindirici haberi verdiği için buradaki e, müzakere salonlarından bize. Onun dışında dediğiniz gibi birçok konuda hala net bir e, sonuç yok. Hala net bir uygulama yok ama bugün e, Katar Başkanlığı'nın ve Ben Kimun da dün buraya geldi. Dün Ben bir konuşması vardı. O konuşmada da e, çok umut verici konuşmada. Evet hep bildiğimiz şeyleri söyledi daha doğrusu. Bu çok küresel bir sorun. Buna hep beraber Çözüm bulmak zorundayız. Eminim ki buradaki delegasyonlar da elinden geleni yapıyordur gibi böyle bir genel bilgi verdi. Ama belki bununla ilgili zaten şeyi biliyoruz. E, kendisi Rio'da çok hevesli davranmıştı. Net bir sonuç çıkması için. Dolayısıyla Rio'da bu kadar hevesli davranınca bir tepki görmüştü. Hani siz sadece genel sekretersiniz, dünyanın lideri değilsiniz. O yüzden biraz ayağınızı denk kalın gibi bir eleştiriye maruz kalmıştı. Birleşmiş Milletler genel, Sekreteri... evet, Birleşmiş Milletler genel sekizeri bankimundan bahsediyoruz, evet. Evet, evet. E, dolayısıyla bu sefer yaptığı açıklamada tam o çerçevedeydi, daha sakin, çok e, yumuşak. Evet, ben e, bütün taraflara güveniyorum çerçevesindeydi. Bugün e, Katar başkanlığının yani müzakerelere başkanlık eden ülke bütün bakanları toplayarak bir yuvarlak masa toplantısı yapıyor. Bugün 11'de başlayacak. 11 ile 1 arasında ilk oturumu yapacak. Orada sera gazı azaltım hedeflerini nasıl artırabilirler. Bunun için ülkeler ne yapmalı? O konuşulacak. Öğleden sonraki oturumda da e, Katar Başkanlığı mümkün mertebede ülkelerden hedef belirtilerini ve e, finansal olarak e, mesela, yükümlülük almalarını yani fonlara yardımda bulunmalarını isteyecek. Dolayısıyla bugün iki toplantıda yani bugün biraz o görüşmelerde işin rengi belli olacak gibi. Peki, Ondan e, sonra e, bir şey soracağım. Yani bir karbon vergisi ya da emisyonlara karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarına bir fiyat konması, yani fosil yakıtların fiyatlandırılması konusunda herhangi bir yani James Hansen'ın da Çok zamandan beri e, dünyanın en büyük iklim bilimcisinin söylediği bir şeydi. Dün de e, bir başka önemli e, şey, e, Bill Hare, önde gelen fizikçilerden ve <gülüyor> çevre bilimcilerinden biri de, o da aynı şey karbon vergisinin konmasının, Eğer 2 derece sıcaklığın altında tutmak istiyorsak bunun şart olduğunu filan söylemiş ve mümkün olduğunu da söylemiş. Çok ilginç bir konuşmayı yaptı. Ama bu konuda e, iklim zirvesi denen olaylarda Doha'da Katar'daki görüşmelerde bir şey var mı? Yok bu konuyla ilgili bir şey yok. Daha ziyade bir iki tane bir iki kere şimdiye kadar e, fosil yakıt teşviklerinin... E, Durdurulması Çünkü biliyorsunuz bu aynı zamanda G8'in de aldığı bir karardı. Sosyal yakıt teşviklerinden e, yavaş yavaş vazgeçeceklerini açıklamışlardı. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler, ve aynı zamanda işte Afrika ülkeleri, Ada ülkeleri, Pasifik Ada ülkeleri gibi delikler. Bunu bir iki kere gündeme getirdiler. Dediler ki hani siz gelişmiş ülkeler olarak böyle bir, Ee, durumumuz vardı. Yani, Foto yakıt teşviklerinden vazgeçeceğinizi ve bunu iklim değişikliği mücadele fonlarına aktaracağınızı söylemiştiniz. Oradaki durum nedir? Gibi bir iki tane soru sordular ama tabii ki bu konu yanıtsız kaldı. Evet beş katıymış Teşvikleri, çünkü. Yani e, bu e, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için e, ülkelere fon, e, yardım fonlarının beş katı sadece en az 5 katı hatta bu fosil yakıt, kömür, petrol, doğal gaz firmalarına sübvansiyon olarak destek olarak verildiği gibi dehşet verici bir yeni rakam daha da raporda da açıklanmıştı tabii. Evet yani işte şey benimle bir müzakerelerin genel gidişatıyla ilgili bir sürü tartışma var ama esas hissettiğim şey böyle hani bir an Çok böyle içiniz şişer ve bağırısınız gelir ya yani evet. sizin hepinizin ulusal şartlarını anlıyorum anlıyoruz ama gezegenin de başka gezegensel şartları var diye. Böyle bir, e, e, birinin titretip kendine getirme hissine çok sık kapıldığım oluyor burada da durumun gidişatını görünce. E, bir de bir başka önemli konu da dünle ilgili. Dün bir de e, Türkiye'nin önerisi görüşüldüğümüz akerelerde. Türkiye için önemli olan tek konuydu diyebiliriz. Türkiye'deki diğerlerini de daha ziyade takip ediyor. Bekleyip görelim, bakalım nereye gidiyor diğer ülkeler. Biz de ona göre yavaş yavaş kendi yerimizi belirledik, kendi konumumuzu belirleriz diye düşünüyorlar. Bir tek bu uzun dönem geçici işbirliği başlığı altında bir önerisi vardı Türkiye'nin. O da Türkiye'nin farklı bir konumda olduğunun tanınması ve bu farklı konumda olmasına referans göstererek Gelişmiş ülkelerden yani diğer aneksik ülkelerinden eğer onların parası varsa e, kapasite geliştirme, teknoloji transferi gibi konularda yardım alıp e, doğrudan ikili yardım alıp bu konularda e, daha düşük karbon ekonomisine geçişte destek alabilmesiyle ilgiliydi. Dün bu tartışıldı. metnin liha ile uzun sürdü. Akşam 9.30'ta falan gitti tartışma mesne gelen itirazlar yani bu öneriye neden itirazlar vardı? Aslında o biraz ilginç. Bizim söylediğimiz şeyin uluslararası müzakerelerde de çok sık söylendiğini toplantı salonundan görme fırsatımız oldu. Türkiye'nin ulusal raporuna baktığımızda Türkiye'nin ulusal raporunda Türkiye birçok OECD ülkesinden daha düşük e, kişi başına düşen gelire sahiple deniliyor. Türkiye bunu referans göstererek biz hala gelişmekte olan ülkeyiz. O yüzden bizim fonlardan fayda bizim özel durumumuzun tanınması ve bizim özel olarak çeşitli fonların kullanabilmemiz gerekiyor diyorlar. Buna karşılık dün örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Kanada, Avustralya gibi ülkeler Türkiye'nin evet özel bir konumu var ama aynı zamanda çok hızlı gelişen bir ülke. Dolayısıyla Türkiye önce sergazı azaltı hedefini belirlesin. Fiyoto protokolü ikinci yükümlülük dönemi için arkasından e, biz onlara gereken desteği verelim diyorlardı. Yani kısacası biz size para vereceksek neye para vereceğinizi, sizin aldığınız parayla nasıl bir emisyon azaltım stratejisi yapacağınızı bize anlatın diyorlardı. Evet. Tabii ki e, o, o maddede tahmin edebileceğiniz gibi bir sorun çıktı ve toplantı uzadıkça uzadı. Arkasından Bu madde e, parantez içine alınarak... Tabii köşeli ee, artık, parantez. Aynen öyle. Köşeli parantez içinde alınarak öyle e, müzakere salonuna sunulacak. Orada tekrar tartışılacak. Kabul edilip edilmeyeceğini henüz bilemiyoruz. Ama e, işte dediğimiz gibi dün Serdar Bey de söylemişti. Yanımdaydı duydum. Türkiye bu konu dışındaki tüm konularda iyi bir izleyici. Bir tek bu konuda dün çok aktif müzakere yaptı. İlk ihtimalle müzakere salonunda yani o büyük geniş salonda yapacağı konuşmalarda da Yine bu maddiyi öne çıkartacak. Öbürün evet, dışında söyleyeceğimiz bir de bir pardon bir bu... şey söyleyeceğim <gülüyor> Gökşen <gülüyor> Serdar Bey demişken bir ufak dünkü konuşmamızdan da ufak bir düze evet. düzeltme yapabiliriz belki. Ee, evet bu orada e, fonlarla ilgili konuşurken de onu düzeltelim. E, fonlarda toplam ABD'nin vermesi gereken fon miktarı 1 milyar dolar. Ama ABD bandolarına harcanan para 400 milyon dolar evet. yıllık. Dolayısıyla hani öbür taraftan yani aslında bu bizim müzakere sürecinde de yani Türkiye'nin özel konumları, Türkiye'ye fon verilmesi, onun dışında Türkiye'nin sergöz azaltı mideşi belirtmemesi yanı sıra hani bir başka ilginç olan konu da ABD ikinci hükümlülük dönemi için herhangi bir e, konum belirtmezken Türkiye'nin sergöz azaltı mideşini belirlemesi için baskı yapmasıydı. Orada yani bizim de anlamadığımız ilginç bir dış politika oyunu şeyleri, stratejileri yürütülüyor olabilir gibi geldi bize. Evet. Ee, bir de esas e önemli olan bence buradaki e, hareket bakanların gelmesiyle beraber gittikçe arttı. Her gün hemen hemen geldiğimizde e, bir, bir girişte hemen oradan binanın girişinde eylemle karşılaşıyoruz. Bugünkünde de e, benim adıma değil, not in my name eylemi vardı. Biz bu dünyada yaşayan kadınlar, erkekler, gençler ve çocuklar olarak tek şey istiyoruz. Biz geleceğimizin var olmasını istiyoruz. Buradan bu kadar hevessiz bir şekilde çıkartacağımız anlaşma bizim adımıza değil diyordu. E, dün de girdiğimizde bu e, EYU'lar konusuyla ilgili bir gösteri vardı onu kısaca söyleyelim ne o konu diye o konuda Kyoto protokolünün birinci yükümlülük döneminde henüz gelişmekte yani 92'de henüz gelişmekte olan ülke olarak tanımlanmış ama şu an gelişmiş ülke olan Polonya gibi ülkeler birinci yükümlülük döneminde Kyoto'da biraz kirletme hakkı tanınmıştı bu ülkelere bunlar bu haklarını ikinci yükümlülük dönemine yanında götürmek istiyorlar ama bunu yaparsak tabii ki bizim iklim sistemini kurtarmamız mümkün olmuyor Dolayısıyla diğer ülkelerde bunun iptal edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bununla ilgili sivil e, toplum kuruluşlarının bir eylemi vardı. E, i̇kinci yükümlülük dönemi çok daha e, radikal olmalı. Çünkü bilim bunu söylüyor bize. Acilen harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla artık kimse kirletme hakkı tanınmamalı diye bir e, eylem vardı. Ne dediğimiz gibi aralarda sürekli e, çeşitli eylemler olmaya devam ediyor toplam salonu içinde. Evet. son 3 güne girince iyice buralar hareketlerde diyebiliriz. Evet bir de ilginç bir şey de ben araya sokmaya çalışayım. Şimdi bu özellikle Bill Hare'nin demokrasiyle yaptığı konuşma Amy Goodman'la çok ilginç çünkü bir iklim uçurumundan bahsediliyor. Asıl, şey, mali uçurumdan bahsediliyor. Financial cliff filan dedikleri. Oysa biz bir iklim uçurumundan bahsedebiliriz diyor. Dünyanın önde gelen fizikçilerinden ve iklim bilimcilerinden biri olduğu için önemli söyledikleri ve karbon tsunamisi diye bir terim kullanmış önde gelen çevre bilinci Bilhe. Ve yani bu halbuki bundan bahsedilmiyor medyada hiçbir yerde fevkalade önemli bir şey diye bahsetmiş. İkincisi de ilginç bir e, haberde Common Dreams'de gördüğümüz National Resources Defense Council e, bir şey evet. açıklamış. Çok önemli Amerika'daki kuruluş yani iklim değişikliğini özellikle Amerika'nın bu artık iyice yaşlanmaya yüz tutmuş enerji e, şeylerini İşte bütün bu termik santrallerini vesaire, onlarda çok radikal bir karbon kirlenmesini azaltma planı sunmuşlar ortaya. Ve bunu yapabiliriz diyor. Bu şimdi ilginç bir duruma yol açacak. Yani Obama'nın gelip gelmeyeceğini bilmiyorum son anda ama esas itibariyle Robert Gris'ten de Roberts'ın yazdığına göre David Roberts'ın dergisinden. Bu Obama'nın ikinci dönemdeki iklim değişikliği konusundaki en büyük şansı yani tarihe kesinlikle iklim için önemli şeyler yapmış biri olarak geçebilir. Ebediyen de hatırlanabilir diyor eğer davranabilirse. Obama gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. O şeyin Böyle bir şansı herhalde pek olmayacak. yani Türkiye'den başbakan falan gitmeyecek anladığım kadarıyla. Değil mi Doha'ya? Ee, yok bizim çevre bakanı Bakan yardımcımız gelecek Ama TÜSİAD gelecekmiş Daha doğrusu gitmiş oraya gitmiş olması lazım Öyle mi? Evet evet evet. Yani bizim aslında delegasyonumuz hani Ben 30 kişi falan olduğunu düşünüyordum ama 60 kişilik bir delegasyonumuz varmış e, TÜSİAD KOP gibi kuruluşlarda başvurunca e, Delegasyondan Sayılarak geçirmişler buraya Dolayısıyla bizim tahminimizden daha kalabalık bir Delegasyon varmış Evet. onu da hani ara bilgi olarak verelim ee, öbür taraftan yani bir başka şeyi söyleyeyim size ben şimdi şeyi çıkartmaya çalışıyorum bir <gülüyor> döküm çıkartmaya çalışıyorum ee, sizinle de paylaşırım onu burada boş konuştuğumuz 15 gün boyunca dünyada ne gibi iklim felaketleri oldu diye dolayısıyla zaten o resmi ortaya koyduğumuz zaman bile e, yapılması gereken de burada konuşulanların arasındaki uçurum büyük ihtimalle ortaya çıkacak yani İngiltere'deki seller Filipin'deki tarfında 50 bin kişinin etkilenmesi Burası, gibi. Evet. Yani, dolayısıyla biraz e, hani zaten buradan ünitli değildik ama şu an gidilen nokta o ünitlerin iyice aşağıya çekilmesi noktasına doğru gidiliyor. Ama gelinen iklim krizi de yapılması gerekenin 2-3 kıpkı daha fazla olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hani bir tek şey söyleyebiliyoruz. Çok düşük de olsa umarız ki bugünkü o bakanlar toplantısından Yuvarlak masa toplantısından bir şeyler çıkar ve bir sonuca ulaşılır. Peki son dakikada mesela birden bire bir uçakla Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın oraya gelip bütün dünyaya iklim değişikliği konusunda bir radikal değişiklik önerisinde bulunma ihtimali yok mu? Ve tarihe bu şekilde bütün böyle tarihe ecdadımız olarak da geçebilir. Ya da tahminin uçaktır. yüzde kaç? Bir başka van minutluk vakası biliyorsunuz. neden olmasın. İnşallah olur yani böyle evet. bir dakika diye girip yine eee müzakere salonunda öyle bir değişiklik yaparsa ne kadar güzel olur. Aynen öyle. Bu van <gülüyor> bunu bekliyoruz biz de. Gökşen konuşmaya <gülüyor> devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.